elbette ümmetimden bir grup içkiyi helal sayacaklar ve onu başka bir isimle adlandıracaklardır. Elbani Rahimullah, bu hadisi Es-Sahih-i sagirde 5 bölü 13'e 14 numarası 4945 noda tashih etmiştir Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde İbni Mace'de kayıtlıdır. Ve aynı şekilde Fethul bari İbni Hacer'in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 Allah'a havale etmekten başka çaremiz yoktur. Gerçekten bugün artık neredeyse alışveriş yapacağımız mekanlar yok gibidir. Yani içki satmayan yerler arıyoruz. Mesela ben kardeşlerime demin bir örnek verdim. Hakkınızı helal edin. Belki kendimizden oluyor bu örnekler ama demin Musa bir de söyledi. Yani davetçi kimse mutlaka her an her an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 mescitler süslenme yeri veya gösteriş e, merkezi değillerdir. Mescitler insanları yağmurdan, soğuktan ve sıcaktan koruyacak şekilde imar edilmesi gerekir. Gerçekten e, mesela ben evime resim falan asmam ancak bir tane tablom var. Tablo asmışım. Bir tablo var bende. O da e, Resulullah Aleyhisselatü ve hadislerde geçen ve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 İşte e, hadislerde şurada kapısı vardı, şurada şöyleydi. İlkin kıble, efendime söyleyeyim Kıdus tarafındaydı. Sonra şu kapı kapandı, şu açıldı gibi. Öyle işte Ashab-ı Suffa'nın oturduğu yer vs. Böyle bir resim var. Yani o kadar özlem duyuyoruz ki biz, biz e, ihtişamlı mescitler peşinde değiliz. Biz Suffa'sında ebubekirlerin Bekir'lerin, Ömer'lerin,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 Bu Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın zamanına yakın bir zamanda başlayıp daha sonra yaygınlaşmış alametlerden birisidir. Yani Aleyhissalatu vesseleme yakın zamandan başlamış şeylerden birisidir. Çünkü daha önce ifade ettik dedik ki e, halifelik 30 sene sürecek. Yani Ebubekir radıyallahu halifeliği, Ömer e, radıyallahu halifeliği, efendime söyleyeyim e, Osman, Ali radıyallahu halifeliği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 Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam Cebrail aleyhisselamın kendisine kıyametin vaktinden sorduğunda şöyle demiştir. Hatırlayınız meşhur bir hadis, Cibril hadisi diye bildiğimiz bir hadis. Hani aleyhissalatü vesselam'ın insan kılığında bembeyaz bir kıyafetle efendim saçları simsiyah bir şekilde aleyhissalatü vesselam'ın dizlerine dizlerini dayayarak ya yani Muhammed aleyhissalatü vesselam e <gülüyor> iman bana imandan haber ver akhberni <gülüyor> ani İslam bana islamdan haber ver akhberni <gülüyor> ani ya da akhberni <gülüyor> ani <ihsandan> haber ver akhberni <gülüyor> bana kıyamet saatini bildir bunu biliyorsunuz dersimizin ilk başında söylemiştik işte burada Aleyhisselam şöyle demişti kıyamet alametlerini sayarken ve lakin ve lakin sauhaddisuka an yani ben sana onun saatini e, haber veremem ancak onun alametlerinden haber veririm demişti Ali Aleyhisselam. Ve iza taavala riaaul bahaihim fil bunyan fezak min esratha. Aissetu sallam sana onun alametlerinden haber vereyim demiş ve davar çobanları yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarışa çıkarsa işte bu kıyametin alametlerindendir buyurmuştur Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Davar çobanları eğer yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarışırlarsa Cebrail Aleyhisselam'ın sorduğu soru üzerine bu şekliyle Aleyhissalatu vesselam alametlerini haber vermiştir. Ve en taral hufat el urat el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 birilerini adam yerine koymak, yani mal da bir değer olduğu için onların nazarında, adam malıyla bir yere gelmiş. Yoksa kendisi çoban olduğunu söylüyor zaten. Ya da bedevi olduğunu söylüyor. Yani elde ettiği kıymet e, zenginliğinden kaynaklanıyor. Yani tabii, e, hatta ehl-i sünnet alimleri bazı kader, kaderi suçlayanlara bu noktadan cevap veriyorlar. Diyorlar ki, hani mesela adam,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 Ancak işine gelmeyen şeylerde aynı şeytan aleyhinnale'nin yüce Rabbimizi suçlaması gibi o zaman diyor ki kader böyle Allah böyle diledi diyor. E, demin malın çoğaltılması ve bunun için bir yarışa girilmesi ifadesini kullandık. Hatta e, e, halifelik döneminden sonra yani e, meliklik döneminde e, ganimetlerin çoğalmasıyla bunun e, oldukça fazla olduğunu söyledik. Günümüzde de böyledir.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 aslında mal insan oğluna verilmiş bir nimettir ve insana hizmet etmek için vardır. Ancak maalesef bizim kadınlarımız o kadar eşyayı, o kadar malı yığarlar ancak bu mala kendileri hizmet ederler. Yani mal kendilerine hizmet edeceğine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 e, görüyoruz. Yine Buhari Ebu Hureyli radıyallahu aleyhi sellem, şöyle dediğini rivayet ediyor. لَا تَقُمُ السَّاعَةَ حَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنِيَانِ <gülüyor> Aleyhisselam diyor ki insanlar yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarışmadıkça kıyamet kopmaz. İnsanlar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 Yani Cebrail Aleyhisselam Cibril hadisinde Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ve seuhbiruke an eşratıha ize veleditil ametu rabbateha. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sana kıyametin alametlerinden haber vereceğim. Onun alametlerinden biri cariyenin efendisini doğurmasıdır. Cariyenin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 Ancak o çocuk büyür ve böylelikle o cariyenin yani kendi annesinin efendisi olur demiştir Hattabi. Çünkü o doğan efendisinin çocuğudur. Nevevi Rahimullah bu görüşün alimlerin çoğunun görüşü olduğunu söylemiştir. Müslim'in şerhinde İmam Nevevi Rahimullah diyor ki yani alimlerin en çok üzerinde durduğu veya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 kıyametin kopmasının yaklaştığına işarettir. Öyle ki terbiye edilen, köle terbiye eden efendi olacak. Düşük seviyedeki insanlar yüksek seviyeye gelecektir. Bu da Resulullah ve Vesselam'ın diğer bir alamet hakkında söylediği hadise uygundur. Yalın ayaklı kimselerin yeryüzünün kralları olması diye Aleyhisselatü Vesselam haber vermiştir. İbn-i Kesir,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 Ee, i̇nşallah e, son noktayı e, burada koyacağım. Ee, önümüzdeki bölüm aslında öldürmelerin çoğalmasıydı. Öldüm, öldürmelerin çoğalma bahsi. Ee, i̇nşallah Allah Resulü ve Vesselam e, Hatta yak sural Harc buyuruyor. Yaksural Harc yani öldürmeler çoğalması. La takumus sa'a harc. Evet. Aleyhisselatü Vesselam La takumus sa'atu hatta yakisural her, yani her cin çoğalması kıyamet alametlerindendir buyuruyor İnşallah bu bölümü önümüzdeki hafta Allah bizlere nasip ederse inşallah inşallah kaldığımız yerden e, devam edeceğiz burada ben noktalıyorum anlaşılmayan bir şey yok e, herhalde konu açıktı soru da olmayacak Allah'u Alem e, eyvallah Allah cümlemizden razı olsun hatamız varsa bize aittir. Bundan ötürü Allah'a sığınır istiğfar ederiz. Ancak doğrular İslam'ındır. Çünkü İslam tertemiz, yüce ve mübarektir. Ve ahiri davane inilhamdülillahi rabbil alemin subhanekallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estaggfiruka ve etubu ileyk selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu